Efendim namaz kılmıyorum ve bu halde Allah'tan bir şey istemek için dua etmeye yüzüm olmadığını düşünüyorum. Sizce bu durum doğru mu? Ne yapmam gerekiyor? Efendim demiştim? bir defa namazını kılsın. <gülüyor> namaz kılmak farzı ayındır. Ben Müslümanım diyen her insanın mutlaka beş vakit namazını kılması gerekir. Efendim namaz kılmıyorum öyleyse dua etmeyim diye düşünmek de yanlıştır. Çünkü Allah namaz kılmayı da emrediyor. Dua etmeyi de ediyor. Yani namaz Kelimesi salat Arapça'da kelimesiyle evet. ifade edilir. Salat dua demektir. Aslında e, namaz kelimesi Farsçadan gelmiş bir kelime. Mesela akimus namaz kılın demek. Bu namaz kelimesinin sözcük anlamı duadır. Ama e, Peygamberimizin tarif ettiği şekilde kılınan bir ibadettir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de mesela üd'u rabbeküm, Rabbinize dua edin diye ayet kirmeler var. Dolayısıyla ayet Allah'ın dua edin emrini tutmak bir ibadettir. Yani şimdi öyleyse ben namaz kılmıyorum, o boşta tutmayayım olmaz. Namaz kılmıyorum, dua etmeyeyim olmaz. Yani dua ayrı bir ibadet, namaz ayrı bir ibadettir. Namazı mutlaka kılalım. Yani Meryem suresinin 59. ayet kirmesi. Meryem suresi Kur'an-ı Kerim'in 19. ayet kerime suresidir. 19. surenin 59. ayet kirmesinde nefislerine uyup da, şeytane uyup da namazını kılmayanların cehennemin gayya deresine, vadisine atılacağı bildiriliyor. Eser-i evet. Züphallahu. min مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَعُوا الصَّلَاةَ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَرْفَ يَا الْقَوْنَ غَيَّ Yani öncesinde peygamberlerden söz ediliyor. Önceki ayetlerde işte o peygamberlerin arkalarından, peşinden öyle bir nesil gelir ki onlar namazı zayi ederler. Namazı kılmazlar, şehvetlerine, nefsani arzularına tabi olurlar. Allah onları cehenneme, e, gayyaya atacaktır. Fesemfe yel gavne gayya, onları gayyaya atacaktır. Abdullah İbni Abbas, Peygamberimizin amcasının oğlum, e, oğlu, e, sahabî bir zat, müfessir bir zat. Buradaki gayya kelimesinin cehennemde, cehennemliklerin, irinlerinin aktığı bir vadinin adıdır diyor. Onun için e, namazı kılmamız lazım. Yani.